Ya konu komşu nasılsın, iyi misin, hastalığın nasıl oldu, şu bu deyip konuşunca, hastalıklarımızı anlatınca e, yani böyle e, şeyi isyan etmiş oluyoruz, sevabından kayıt mı, evet. yani böyle şikayetçi mi olmuş oluyoruz, yani bunu bir söylemek, sormak istiyorum. Soralım diye. efendim inşallah. Afiyet diliyoruz, ben tekrar şifa diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Evet değerli hocam. İkinci sorudan başlayalım hastalıkları yakalanından. Sizin de buyurduğunuz gibi bu teyzemize de ve bütün hastalarımıza da Rabbim şifa versin inşallah. Ee, i̇kinci sorudan başlayalım. Tabi e, hastalıkları insan soruyor kimi zaman nasılsınız iyi misiniz? Ve siz de bir takım hastalıklarınızdan veya başka sıkıntılarınızdan bahsediyorsunuz. Hı hı. Yani bunu şikayet olsun diye ondan şikayet olsun diye söylemiyorsa inşallah bunun bir sakıncası olmaz. Ve nitekim Hz. Vesselamın hadislerine bakıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hastalık geçirdi. Vefat etmeden önce şiddetli hastalık da geçirdi. Sahabe-i soruyordu. Ya Resulallah, aku ya Resulallah. Siz de gerçekten acı çekiyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, inneme aku keme yu akur reculâni minkum. Ben sizden iki kişinin çektiği sıkıntı kadar sıkıntı çekiyorum. Bir değil iki kişinin. Yani buradan da anlıyoruz ki Hz. Peygamber de çektiği sıkıntıyı, Vücudunda du duyduğu o ızdırabı, o elemi söylemiş. Şikayet maksadıyla söylenmezse inşallah bunun bir sakıncası yok. Allah'ın izniyle inşallah hastalık insana büyük sevaplar sabredildiği takdirde büyük mükafatlar kazandırıyor. Mükafatından da hiçbir şey Allah'ın izniyle eksilmez. İnşallah.